Sabahlar, sabahlar, sabahlar, modern, sabahlar. modern Sabahlar başlıyor. Radyo T Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Olaylara şaşma diyoruz Faiz bey siz ne diyorsunuz? Bu ses gelmiyor. Maalesef Ma sesler yok. Maalesef. Ses yok. Maalesef. Ah. Acara Heh, geldik. Geldik geldik geldik değil mi sevgili izler? Gel bir an çok korktuk Biraz mı geldi? <gülüyor> geldi? Biraz bir geldi. geldi bir geldi gibi. Diğeri çok korktuk. Bir İki saat çok... boş boş konuşuyormuşuz <gülüyor> ya meğerse. Üstelik de birbirimizi duymadığımızı düşünerek çok üzülmüştük ya maalesef maalesef diyerek. Niye acaba yoksa yine stüdyo içi konuşmalar mı yapıyoruz şu anda? Yok canım gayet güzel geliyor konuşmalar. Ne bileyim değil mi Ege? Ne oldu? Canı sıkıldı bir dadığın kaçtı. Ne oldu? Yok mu? Yo bana da gayet güzel geliyor. <gülüyor> Kapıları biraz daha aralarsanız daha rahat duyacağım. Oradan şey oldu çocuğun. E, çıplak kulak teknolojisine mi geçtin sen? Çıplak kulak teknolojisine. Dur bakayım fail. Bir fail söyleme test ediyorum. <gülüyor> Zaten DJ dediğin. Çıplak kulakla işini yapabiliyorsa DJ'dir. Ve dudak okuyabiliyorsa DJ'dir. Yoksa ben oh, oh, kulaklıkla duy her şeyi. istediğin gibi çatır çatır cevabını ver. Olmaz. Olmaz. İstiyorsan sana bunu vereyim ben. Eee... <gülüyor> da sağda solda kıyıda köşede bir şeyler buldu canın sıkmaya gecem oluyor öyle şeyler biz bin defa karşılaştık senin daha dün bir bugün iki daha kulaklık siniri konusunda yenisin daha tabii canım Neyi sinirleniyorsun ama ya ne olacak buna nasıl bireti de pismiş ha vallahi billahi ben bu adamın hani Yaşlandığı zaman... Sinir mikrofon oluşsun. siniri var. Daha, daha bir sonraki aşamasın. Daha dur. Geldiğinde mesela mikrofon... <gülüyor> mikrofon siniri... O... Geldiğin zaman mikrofon olmadığını düşün. Yani onun siniri var daha yani. Ya dur daha Jack siniri yaşayacak. Jack siniri diye mesela ayrıntı siniri vardır. Yani böyle neler, saç, neler, neler, neler. saç diplerinde hissettiğin <gülüyor> sinirdir Jack siniri. Ay çok fena. Aynı Burada zamanda Genç arkadaşlarımız da bilsinler. Radyoculuk bir sinir harbidir. Evet sinir harbidir. Ege Kayacan'da o siniri. ne oldu? Yaptın, ulaştın mı, başardın mı? Başaramamlıyız, başaramamız yok <gülüyor> çocuklar. Evet neyse hadi biz bu bu kadar şey olduğumuza göre şöyle gazetelere bir bakalım günlerimizde bakalım. neler var. Ee, bir süredir teknik sorunlar yaşadık sevgili dinçler kusura bakmayın. Ee, Meğerse teknik sorun değilmiş tamam ben bizden kaynaklı bir takım hatalarmış. Yeniden beyaz günler başlıyor. Aman başlıyor ne kadar. Başlıyor ya yani. evden çıktığımda başlamamıştı. Bir çıktım başladı. Bir çıktım başlamış. <gülüyor> Macera dolu yaşamlar. Vallahi işte şey ya, sen de hayatını dolu dolu yaşamaya başladın ya ondan ötürü herhalde şey var. Sen şunu takmayı dene belki öyle bir şeyler yapalım. Sevgili dinleyiciler şu anda ee, çak siniri dediniz. Vallahi Jack siniri, şey jucuk siniri derken. Hani bunun ilk siniri demişler. Oktay sen konuş ben burada şey yaparım. Size yani sinirimi şu... hiç cansıtmadan işimi göcümü hallederim merak etme. Dışarısı kaz, karpuz değil mi San Francisco sokakları acaba şey olmuyor? Depar atılmıyor sokaklarla. Yok. Çünkü e, Jack siniri, hani bunun ilk siniri diye bir laf edildi programımızda. Edildi. Az edildi. önce. Daha... Ben kendim San Francisco sokağı almışım. <gülüyor> Yazık çocukcağız şey yapıyor sinir Ankara alsana. bugün aralıklarla kar yağışı var. Yağışlar iki gün daha sürecek. O aralıklardan birinde miyiz Oktay Bey? Çünkü dışarı yandığın bir kar yağışı mevzuluyuz. Tamam işte kar yağışı var. Ara, yani evet o kar Aralık Mesela yağacak duracak, yağacak duracak, yağacak Aynen duracak, yağacak duracak akşam olacak. Evet. Aynen öyle. İstanbul'da da aynı şekilde. İzmir'de maalesef sağanak yağış. Maalesef. Ve Doğu Anadolu'daysa hava buz kesti diyor. Eksi 35'lere var hava sıcaklığı Buna da sıcaklık denirse Doğu Anadolu'da etkili olacak şehirlerde Bu arada Bulgaristan'da baraj çökmüş ve Soğuktan mı? E bu iki köy sular altında kalmış Üç kişi de hayatını kaybedilmiş Bu Edirne'yi de etkileyecek mi acaba diye e Şu anda bir alarm durumu söz konusu Biz dışarıya bakınca ne görüyoruz? Ee, karın üstüne yağan buz tanecikleri buz değil mi kar mı yok Sanırım. kar canım dışarısı 2 derece gayet güzel bir havadan bahsediyoruz Lütfen. tabii canım yaz ya, ya ya. havasında yağın kar e, bir süredir Ege'nin hiçbir olaya cevap vermemesi 3. kulaklıktan da nasıl ya 3. kulaklık kardeşi diye geçer Ege mu sen şey diyeceksin? diyeceğim bu da mı gol değil bu da mı biraz ofsay. bir şeyler diyeceğim de ondan sonra hiçbir kimse uzun bir süre 5-6 şey, ay hiçbir şey demiyor. olayların hepsi hicrileme ben arabayı bırakmasaydım şeye, o, otopark hadisesi yaşanmasaydı kulaklık sorunu olmayacaktı bugün. Ee, buyurun ben dinliyorum sizi heyecanla. Bu, bu sabah programı dinleyici olarak katılıyorum. Evet. Ama ne acı şey ki radyodan dinleyemiyorum sizi de. Ya Vallahi üzüldüm şu çocuğun derdine bir derman e, şeyine bir çare. Hiç mi Egeciğim? Biraz da mı yok yani? Birazcık da olsaydı. Birazcık var canım o, A, o kadar da değil. O kadar da değil. Bakalım bugün gazetelerimizde neler var? Dışarıda kar var, gazetelerimizde neler var? Dün herkes Madonna'dan bahsediyordu. Madonna... Ve o Super Bowl'da çok güzel espriler yapmış, çok güzel şakalar yapmış. Evet Madonna... Istek şarkısı geldi onu değerlendireceğiz biraz sonra. <gülüyor> evet bir istek... Prodiksyonla... Evet... Allah'ım ya Rabbim radyo programı çığrından çıktı. Fa Ege biz parça falan girdi. Allah aşkına bir genel bir toparlama yapalım ondan sonra gireriz. Günaydın. Günay ay ay dın, dın, dın, dın. Günay, ay ay, ay. Radyo tümrası modar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim ve artık huzur içinde yayınımıza devam edelim umuduyla konuşuyoruz. Bütün sorunlar halledildi sevgili izleyiciler. Sorunlar halledildi. Test yayınımız, bugünlük test yayınımız sona erdi ve gerçek yayınımıza başlıyoruz. <gülüyor> Pilot uygulamaydı o zaten. Test yayını da sapır saçma konuşma hakkım var mı? Var galiba. Bilmiyorum ben de ilk kez test yayını yapıyorum. Bejde galiba. Bir de yaptıktan sonra <gülüyor> tadına da varamadık. Ne oldu yine mi? Yine test yine testte yayını mı? Yine teste bağladı. Vallahi teste bağladı, teste bağladı. Neyse. Göz göz kapaklarının hareketinden <gülüyor> ben anlamıyorum teste bağladığını. Eee, ee, ellerde <gülüyor> ellerde çalıştı. İsterseniz. Fahri sen buraya gel, ben bu sabah programa telefonla bağlanayım. Gel şöyle yapalım. Bir saniye. Bir çılgınlık edii. E tamam canım yani birbirimizi duyuyoruz, ne olacak? Evet Oktay, sen hiçbir şey yokmuş gibi yayına devam et. Nasıl şimdi? Şimdi çok güzel. Sen sence nasıl? Ben güzel. alışkınım ben. Ben alışkınım. Ben alışkın o olmaz mıyım? O zaman kapılar açılsın. Kapılar açılsın çalışmalar mı evet, açılsın? Aç alışkınım kapıyı. Alışkınım falan dedim ama öyle alışkanlıklar. Fahir kapıyı aç. Fahir kapıyı aç. Fahir'in bak hiç duydu. alışmadığı bir e, şeyle karşı karşıyayız şu anda. Bak Fahir, duydu. Fahir'in alışmadığı şeyler değil bunlar. Bunlar hep bizim Çıkar alıştığımız kulaklığı. şeyler. Çıkardık kulaklığı. Ey yavrum bey bak ne kadar güzel oldu. Bankalar biz... bundan sonra SMS'ten yani kısa mesajdan para alacakmış. İnternet... Yok ya. Pardon öyle diyebiliyor muyuz? Yok ya... ya. Rahat diyebilirsin ya. İnternet bankacılığında müşteriye gönderilen kısa mesajların yıllık maliyeti 25 milyon lirayı bulunca bankalar tabii ki tüm bankalar değil bazı bankalar. Mesaj gönderen bankalar. Evet mesaj gönderen. Pardon mesaj göndermeyen banka mı var ya? E, hakikaten kanka. ya şen kredimizi alın, patlıcan kredimizi alın, biber kredimizi alın diye gelen mesajlardan hep size duyurduk ama falan diye. ondan da mesaj al şey alacaklar mı para? Yani ondan da alırlar herhalde canım. Kısa mesaj kısa mesaj ama ilk başta gündeme gelen bu hani internet bankacılığı kullanırken bir şifre gönderiyorlar ya bazı uygulamalarda bir şey oluyor falan. Evet. falan. O onlardan. Bunlar bize çok yük oluyor demişler. Çok masrafımız oluyor. Yani bir, bir alır kişi, alır. kişi iki kişi olsa sorun değil. Paket, Verelim ama paket alsınlar. ...ya da ay, ay, <gülüyor> aboneleri şeyini değiştirsinler... ...bankacıyım ben paketi falan diye bir şey yok mu? Ya gitsinler konuşsunlar... ...bir GSM operatörüne gitse dese ki... ...ben falanca bankadım efendim benim... Bizim çok mesajımız oluyor... ...benim günde en az birkaç milyonluk mesajım oluyor çok affedersiniz... ...buna uygun bir paket dese... Tak diye banka paketini çıkarır, verirler yani. Atla, Mobil onay kodu olarak da tanımlanan kısa mesaj yerine... ...bir de tabii şey var hani telefonlarımıza yüklediğimiz şeyler var ya... Evet. ...özel programlar sayesinde şip, şipre oluşturma Jet programları. ...onu diyeyim. da kullanan varmış ama yüzde yirmi... Hmm. E, civarında esas demişler öteki şifre isteyenler çoğunlukta %80 kısa mesajlar gelince bir bakmışlar ay sonu bir gelmiş fatura <gülüyor> sırf bankanın Genel telefon şey faturası mi demiş? oha bu ne dedi <gülüyor> bu nasıl demiş bu kadar mesaj atıyoruz falan deyince Ondan ama ben o sonra... ismi biliyorum Oktay geçen ay benim e, internet faturam Oha bu ne diye ben bir coşkuya kapıldım ya. Ha, ne, ya mesajdan mıymış? Yok mesela. internet, i̇nternet fatura nasıl oldu ben anlamadım. <gülüyor> i̇nternet kullanıyorum ya. Ya yani herhalde bir. faturanın gibi... beklediğinden yüksek gelmesine. Evet. Hayal yani, kırıklığı. 80 lira, evet. lira. 80 lira nereye işte o 80 lirayı görünce gözlerim e, yuvacıklarında küçük bir şey belerme yaptı ama e, işte o duyguyu biliyorum. Çok Genel kısmit. müdürlük haklı diyorsun yani. Genel müdür haklı. Çok hatta. haklı. Çok haklı. Yerden göğe kadar haklı çok affedersin. Şimdi ne yapacaklar? Kaç para alacaklarmış ayda? Ee, onlar da yavaş yavaş faiz doz Azla. doz yavaş yavaş doz veriliyor. Yani şimdiden bunu biz bilelim ki yavaş yavaş bankalardan mesaj beklentimizi düşük tutalım. Durup dururken cebimizden para çıkmasın yani. Ya şey falan dersek ya bu abi de çok saçma. Bunlar mesaj atmaya devam edecekler çatır çatır. Her konuda. Biber şu kadar falan diye mi? Ha, biber şu kadar. Afedersiniz biber kredimiz var. Enflasyon oranları Patlıcan açıklandı falan Ege çok nereden bu, o kredileri alıyor da yani. Size bankadan gelen en son mesaj ne bu arada? Bakayım bu, mı? Bu interaktif bankacılık haricinde. Yani Bakayım internet mi? bankacılığı haricinde. Bana gelmiyor hiç Bana mesaj, şey diye geldi bana, bundan sonra. Sayın diyorum. Fahir Öğünç. Ne hatta şey ona? diye geliyor. Bana bir tek onlar öyle diyorlar. Sayın Tevfik Fahir Öğünç diye öyle güzel şey yapıyor. Kendimi çok önemli hissediyorum. Onlar olmadan yaşayamam ki ben. Parası neyse vereceğim arkadaş. Bana da bundan sonra mesajları size gömüyoruz diye bir mesaj geldi. Geldi mi? Hı hı. Sana karşı dürüst davranıyorlar da belki. Açık konuşa biz samimiyiz ya. Bankalara evet. karşı böyle bir Benim de doğum günümü değil. kutlayan ilk e, tüzel kişilikti. Yani ilk... Gecenin köründe 12'yi 5 geçe, gece yarısını 5 dakika geçe. Evet ya o Geçeceğim. programı çok güzel ayarlamışlar. Yani Süper insanın ayarmışlar. hassasiyetini, yumuşak karnını biliyorlar, Bak, zayıf on, noktalarımızı biliyorlar. Ondan para alacaklarsa alsınlar. Onu veririm. Senede bir defa, Yani. bir kere de evlilik yıl dönümünde arasalar Oktay, iki... Bir de bayramlarda... bayramlarda Milli ben bayramlarda, şey milli ki bayramlarda. Başka ne var? Arasınlar mı? Mesaj mı alsınlar? Mesaj Mesela 8 Mart Aslında aramalarını da talep edebilirsin. Sen sonuç olarak müşterisin, hayır. Yani senin istediğini bir şekilde yapmak zorunda ya bank. Ama kim arayacak? Yani o otomatik konuşan mı arayacak? Yoksa bir tane müşteri temsilcisi mi hayır, arayacak? Hayır, hayır, Nasıl hayır. yapacak? Mesaj Hayır. mı diyorsun? Hayır, mesaj. Hayır. Peki, e, gazetelerimize şöyle bakıyoruz. Mesaj haberlerinden sonra, e, gerçi gazetelerde çapkın kaptan diye geçiyor ama bizde gerizekalı kaptan olarak e, <gülüyor> literatüre geçer. Hala onun haberi mi ya? Ya hakikaten. Ne kadar hapis istediklerini sen ne kadar verirsin Oktay? Kaç yıl istersin savcı olsan? Valla, e, bence hiç çıkamayacak gibicesine yatsın. Yani hiç çıkamayacak gibi senin. Yani gönlünden bir rakam söyle. Ya pek çok kişinin hayatını kaybettiğini düşünürsek ömür boyu olması gerekiyor. Ya, ömür boyu da tabii daha da verebiliyorsun ya mesela bir ömür boyu diyorsa adam şimdi 45-50 yaşında olsa hani 100 yıl verebiliyorsun ya rahat. He. Sen ne kadar yerirsin? Tam miktar mı istiyorsun? Bir miktar bir meblağ istiyorum. Gırk. Gırk diyor bak. Ben adalet konusunda böyle konuşmaya taraftar değilim. Ama en uygun cezayı İtalyan mahkemelerine güveniyoruz. Bak vereceğiz. ne kadar güzel. Adam nasıl biliyor İtalya'yı çözmüş Doğru. yalamış yutmuş. 2697 yıl hapis cezası isteniyor. Eee sabes Hemen riski. hemen aynı şeyi söylemişiz yani. Hayır. Hayır 2600 yani. Çok affedersin Doğru. Ee, evet. 2600 kaç yıl? 2697 gabaca 2700 diyebiliriz. Şey diyenler vardır. 2000, 2000 yıl yatacak, çıkacak. <gülüyor> yani. 2000'i cebine kalkılacak. Eee doğru. İyi halden 2000 yılda çıkabilir. Öyle bir şey olabilir. Belli de olmaz yani bu işleri ben riske etmemek lazım. Yani sonuçta ömür boyu falan diyorsanız ömür boyu diye geçmesi lazım. Çünkü burada bir e, adaletin bir şeyinden yararlanıp bir açığından yararlanıp belki bir şeyler bulunacak önümüzdeki günlerde. İnsan hayatı çok bayağı bir sağlam temiz 3-4 bin yıl olacak adamın. Belki evet hakimlere öyle bir şey gitti. Yani belki de böyle şeyler yaşanacak. 2697 yılda cezalandırılması talep ediliyor. Ee, iyi, e, iyi halden de 5 yıl falan düşse e. işte. Yanındaki kar kaldı. Yine 607 yılındaki kar kaldı. Ya çok enteresan biz e, mekanımızın açılış tarihini e, Cemil Yılmaz'la e, Ahu Yağurt'un düğün törenlerine e, endekslemiştik. Eşleştirmiştik ya. Ha adeta evet. Ertelenmiş düğün. Eyvah. Eyvah. O zaman biz de erteleyeceğiz. Tefiş Arkadaş bu Cemil Yılmaz'a da, da, da güvenemeyeceğiz artık yani bunu Ahu Yağurt Cemil Yılmaz'la yani Tam teşrifat yaptığımız şu günlerde 3 Mart e, olan açılış tarihimiz Bir ay ondan. kala erteleme mi yapılır ya milletin? Valla 10 Mart'a ertelendi. Hayır yani yapacak bir şey yok. Ne, kar falan mı bekliyorlarmış o gün? Bir şey mi olmuş? Ee, gelinlik mi yetişmiyormuş? Sebebi mi? Hı -hı. Yani yani öyle bir şey gerekir. O, o kadar da özeline girmeyelim. Bir hafta bir ertelenmiş işte. Bir olay mı oldu? Çünkü onlar Ahu Yatun'un annesiyle babasının evlenme yıldönümü değil miydi? Öyleydi de o bir ilk fikirdi. Yani onun bir... Kaza gelinmişti. 3 Mart. E Aa, o zaman peki. babam girdi. 3 Mart, 3 Mart mı olsa falan demişti sevgili. Aa, abi Hatun'un o... babam girdiye konuştuğunu düşünüyorum ben de Oktay. Konuşur, ne olacak abi? Evet ya. Yani. Ne var yani? Bunda ne var yani? Konuş. konuşsun canım. Konuşsun ona her şeyi yakışır. Ondan sonra biraz daha düşünce yok yok, 3 olmasın da 10 on Mart. Onun da bir esprisi var. Biz babamınlardan bir hafta sonra e evlendik diye ve onu da kabul sonra... Her şey bir espiri sonra... olur canım sonuçta yani. Cemil Nazlı o... evleniyoruz. Onu bağlarsın espri olarak. Babası şey espirisini yapmak için bana özeniyor. Yani bizim evlilik yıldönümümüzden hemen sonra esprisini yapmak için e, bir hafta daha tel etmişler. Bu ne ya damat adayını çok sevdiğini söyleyen e, Ahu Yatun'un babası Hasan Neşet Yatun'a... Cem'in ailesi yakında gelip kızımızı isteyecek demişti. Bunu ne zaman dedi? İstenmedi mi kız? Kızı çocuk bir istedi. Haa Cem Yılmaz mı istedi? Gekten gitti o. Ha, ailesiyle gelecek şimdi. Ailesiyle gelmeyecek o da olay oldu ya. Niye ailesiyle gelmedi diye. <gülüyor> Ne bileyim babası böyle açıklama yapınca kafalar karışıyor tabii ya. Memleket olarak yani en zor şey işte bütün memleket kayınvalide kayınpeder noktasına geldiği zaman hem Cem Yılmaz için hem de e, hanfendi için zor bir şey. Gazeteler üstünden kaynanılık yapıyoruz. Şey ne, kaynana ve öbürünün çirkin ismi var mı? Kayınpederin. Kayın, kayınpeder var işte en çirkini kayınpeder. Kaynana kayınbaba. kayınpeder kayın ve baba. kayınvalide mesela kibarları. Hayır. Kaynana şeyi Haycan peder işte onun. Kaynanamın gözü çıksın dediğinde mesela kayın Kayınvalidemin gözü çıksın demek Kaynata kim peki? Kaynata işte kayınpeder. Ha kaynata doğru kaynata. ile kayınpeder aynı. Kaynata mıyım ben şimdi? <gülüyor> sen kaynata olmadın daha. Olacağım, olacağım yani. İleride yani. kaynata olacak. Egeciğim sen öyle şey yaparsana çocuğa. Kaynata olacağım böyle şakır Evladım. şakır oynayacağım. Kaynata geldi düğüne diye böyle bir şeyler... Yani kendinizi hazırlayın. Lütfen Bundan sen kendinle öyle şey bana... yapsana çocuğa öyle zorlasana baba falan demesin sana. Bana, A, kaynata. bana kaynata diyeceksin. Şimdiden demeye başla diyeceğim. Aa, hem benim havaya girmem lazım hem senin diyeceğim. Vallahi iyi. Vallahi iyi. devam edelim mi? Buyurun. Ee, panik atakçılar, sizlere sesleniyoruz. Süper kampanyamızla hizmetinizdeyiz. Panik atakçıları özel spreymiş sayesinde artık panik atak dert olmaktan çıkıyor. Panik atak mı geçiriyorsunuz? Hemen burnunuza spreyi sıkıyorsunuz ve panik atağınız kolaycacık, zahmetsizce geçiyor. Ee, Alman bilim adamları... Bu nasıl panik... bir şey? İtalyan mahkemelerini e, burada yine göreve davet etmemiz lazım. Alman bilim adamlarını Bu bilim adamlarının ya adamlarını söyleyeceği gazetelerde sprey şey mi yapılıyor? Ha, sprey şey yapılıyor. Ne olacak canım? Neyini ne yapsınlar? Böyle... E... <gülüyor> Neyi rahatsız etti seni anlamadım ki. Spreyi diyoruz ya. Panik atak dediğim bildiğimiz panik ataktan bahsediyorsun. Yağım yağım panik atak. <gülüyor> e biraz yani. panik atak. Hani biraz paniğe kapılmış gibi oldu Nasıl? Panik atak sırasında kullanılan ilaçların etkili olabilmesi ve beyne kadar ulaşması için ulan böyle oral yolla alıyoruz olmuyor. O iğne gidecek onu şey yapacağız. Burundan. Olmuyor olmuyor. Öbürü demiş oral yolla olmasın oraya. Lan saçmalama demiş. Şimdi mantıklı geldi. Ya ondan sonra ne yapacaksın? Efendim fikir sus, yapalım sus. demişler. Oo, gitmez o, demiş. kasarken kendini. Kasar demiş, demiş. Kasa, olmaz demiş. O, daha da panik atak. Daha da panik yapar demiş. Bunu nasıl yapabiliriz direkt majbeyn'e? Ver demiş burundan ötele, itele gitsin. Ondan sonra güzel spreyimizi yapalım. Ee, güzel bir sprey yapmışlar. Ee, çok çabuk <gülüyor> Ne sen bir gözüm... Kulaklığı yok, yok ya. kulaklığım yok, yok ya. Kulaklığı yok ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Radyo Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Şahane bir gün. Kar tekrar döndü çünkü karsız yaşamayı artık unuttuk. Her adımımızda ayağımız kayacak mı? Arabamız bu yokuşa çıkacak mı endişesini? Yaşamazsak içimizde o korku olmazsa biz nasıl hayatımızda daha ölürüz? Rahat. E kaldırımlarda rahat rahat yürü. Saçmalık. Efendim neymiş? Sıfırın üstünde hava sıcaklığı İstediğin... Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> yani oktay lütfen ya. İşte bir derece iki derece yok artık. İstediğin yola sap. Resmen. Sabah buzlanma var mı diye hiç endişe etmeden evinden çık. Bunlar orası... artık yani, yani lütfen. Lütfen Aa, orası ara sokaktır oraya girmeyeyim. Beyler ben... tamamen bir İtopya'dan bahsediyorsunuz. İtopya derken İtopya da olabilir yani. İtopya distopyanın başka bir hali. <gülüyor> yani şöyle diyeyim ben. Eğer karsız yaşamak hiç kaymayayım efendim hava sıcak olsun kombiyi çok yakmayayım ama varsa gitsin Brezilya kim bilir orada ne radyolar vardır. <gülüyor> Yakışmadı. Yakışmadı. <gülüyor> Hakikaten yakışmadı yakışmadı. Brezilya'da da çeşit çeşit radyo vardır. Onların da türlü türlü sıkıntıları vardır. Yani en nihayetinde. Evet şöyle bir dönelim bakalım. Dün helikopter dağıtmıştık. Bugün evet. ne dağıtacağız? Bugün e, değerli dinleyicimiz Ayça Kumluca'nın kitabından deneyden dağıtacağız şanslı bir dinleyicimize. Onun yanında da e, belki helikopterle uçuramıyoruz ama kendi imkanlarıyla uçmalarını sağlayacak... E, Afron Black... jetten şeyler vereceğiz. Ne? Flash bellekler. Afron havacılıktan. Jingo da e, vereceğiz. Jingo mı vereceğiz? Jingo vereceğiz. Jingo e diyecek herkes anlamaz diye ben onun yaygın yanlış ismi. Nasıl sarz deniyorsa dışarıda flash bellek deniyor Jingo aradan. Ama ne kadar saçma isimler. Hafıza var. çubuğu deniyormuş mu ona? Yani, yani tamam mıydı? Her şeyin şey doğru konuş, <gülüyor> bir daha unutamıyor musun? 60'ında ha, şey, şey nakşiy oluyor. Her şeyin doğru konuşulduğu bir ortamda. Yani hiç böyle bir şey, bir kelime yene başka bir kelime işte onun yerine geçecek öyle bir ortam değil. Her şey mükemmel konuşmanın gerçekleştiği bir ortamda o bizim Cingo dediğimiz şey hafıza çubuğu diyenler olduğunu ben duydum. Hafıza çubuğumu bir takarım, bir daha unutamam. Güzelce bir hafıza çubuğumuza takalım, değil mi? Ama etiketlerde Cingo olarak bilmiyor bu arada. Tabii canım Cingo Biliyorum herkes da. Cingo diye biliyor bunu artık. Yani bunun Artık nasıl kullanıldığını hepimiz gayet iyi Ablon biliyoruz. Apron havacılıktan jingo ve e, hafıza çubuğu. Evet. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ee, bunu bir yarışmayla mı verelim? Nasıl verelim? Bir şekil verelim yani. Bunu zorlu da bir yarışmayla vereceğiz. Hop, kitabı kaptım. Hop, çubuğu kaptım diye bir şey yok. Sonuçta en güzel hediye kitap değil mi çocuklar? Yanlış mı düşünüyorum? Ne diyorsunuz? En güzel hediye... Henüz verilmemiş olandır. Bravo, fay. Teşekkürler lütfen. Ee, bu arada e-kitaplı... Biz San Francisco sokakları alayım. Biraz yağ çalsın ya bu. Koşarak uzaklaşıyor arabaların üstünden kayarak. Biz kalıyoruz faal. Sen otur, ben de oturuyorum. Ege kaçıyor. <gülüyor> Bundan sonra yeni anlayışımız artık e, atları en çirkin esprinin üstüne salmaktan ziyade espri mağdurlarının San Francisco sokakları eşliğinde koşarak kaçması. Şöyle bir durum var. Yani e, burada tabii mağdur olan eğer koşmak istemiyorsa bir kere daha mağdur oluyor. Yani bulunduğu ortamdan uzaklaşması gereken kişi Üstelik üstünden kayarak. Evet zorlu da bir ortamda çünkü biliriz. San Francisco sokakları <gülüyor> ismini söyleyemesem de. E, o sokaklar yokuşlu da sokaklardır. Yamandır. <gülüyor> Yamandır San Francisco'ların yokuşu yaman olur. San Francisco'muz güzel. <gülüyor> Aa, bak bugün kitapla ilgili bir <gülüyor> Bıçakla San Francisco'luk <gülüyor> olmaz <diye. gülüyor> Ay biz San Francisco bebesiyiz. Evet o zaman şöyle bir kitapla ilgili bir haber var. İsterseniz o da sizin ki, bir zihninizi ki. açsın bir, bir şey San yapsın. San Francisco'larla bebe der zaten. Evet e-kitabın e, ben... artık e-kitap e, e-devletten sonra e-kitap diye de bir şey çıktı evet. sevgili dinleyiciler. Doğru. Kaç yoksa? <gülüyor> E kitabın artık kokusu da var. Hayatında e ile başlayan e devletten başka bir şey yok mu? E, e gecim Ege'ciğim şimdi şu şekil yeni kitap kokusu koymuşlar bir. E, yeni alınan kitaptaki e, o koku var ya o koku evet. ilk böyle bir burnuna bir fırt yaparsın. Dershane yaprakları. kitapçığı kokusu diye geçer ha. O mu yoksa yeni kitap kokusu falan ikisi farklıdır bak. Ana kokusu diye geçer. Yani Çünkü kitap biraz beklemiştir. Dershane kitapçığı kokusu sıcak sıcak gelmiştir. Offset. Ofset de sen Oktay. Ofset de bana. <gülüyor> Coşkumu ofset kelimesiyle yaşamak istedim. Ee, yeni alınan kitaptaki baskı mürekkep ve yapıştırıcı kokusunu sevenler için Aa, üretilmiş bu koku. Çok güzel koku. E-kitap okuyucusuna kitapçıdan yeni alınmış ve beni oku hissi uyandırıyor. Ee, bir başka... Ben çünkü koku yoksa okuyamıyorum. Bazen Tabii. arkadaşımdan kitap alıyorum. Bak bu çok güzel falan diye. Açıyorum yani sayfaları çeviriyorum. Ne bir koku. Kekremçi de bir ne koku. Ne böyle bir elini dokunduruyorsun mürekkepten hiçbir şey hiçbir yok. Hiçbir tadı alamıyorsun. Bir de eski kitap kokusu koymuşlar. Ee, i̇şte ben de onu soruyorum. Eski Mes... kitapta koysunlar o zaman koku. Shakespeare'in eserlerinden oluşan bir kutu gibi kokmasını sağlıyor. Tabii ki Shakespeare'in eserleri Yazı falan yok da kitap şey, şey, koku aynı. <gülüyor> Shakespeare'in kutusu nasıl kokuyor? Şey, Shakespeare'in kutusu Shakespeare kokluyorum budur. Böyle akşam sarıldım Shakespeare'e. <gülüyor> Öyle uyuyup kalmışım yani. Öylesine güzel bir koku. Ee, ondan sonra... E, ...Scan of Sensibility. Jane Austen'ın Sense of Sensibility. Kül ve Ateş adlı romanından esinlenen bu kokuyla sense, okur kendini. Sense J Sensibility. Sen sen sen, sen Evet doğru. Hmm. Ee, Jane Austen romanlarındaymış gibi hissediyor. Aynı Jane Austen'ın kokusu. Allah. Jane Austen'u da biliyorsunuz. Tabii, Jane boş Jane Austen kokar yani. Bir Jane Austen, iki Virginia Woolf diye geçer. Ee, bir de You Have Cats kokusu var. İkinci el kitapların aromasını içeren bu koku sayesinde... ...kitap koleksiyoneri ve hayvanseverler gibi... E, <gülüyor> ...kokulara sahip oluyoruz. Peki ben mesela kitap koleksiyoneriyim ama hayvan sevmiyorum. O zaman ne kokluyorum? <gülüyor> o zaman bir kedi... Kavun kokluyorsun. Ne kadar güzel. Kavun kokusu. Yani... Kavun kokusu basmasınlar da kitaplara. Çünkü bazı taksilere basıyorlar kavun kokusu. <gülüyor> çok fena oluyor. Yani çok Kitabı açacaksın aradan. Kavun kokusu komşu <gülüyor> kokusudur Oktar. Ay hiç sevmiyorum kavun kokusunu. Özellikle taksilerde yani o mor ışığı dayasınlar gözüme gözüme ama kavun koklatmasınlar. Da. Nane kokusunu o zaman nane kokusunu. Ha, nane kokusu. bir ana kokusudur. Ana kokusudur. Ana kokusudur işte. Ne biz... kadar güzel. Bassınlar çocuk kalbine versinler nane kokusunu. Ne güzel olurdu. İşte bu kokularla bu kitapları okuyacağız sevgili dinleyiciler bundan sonra. Hangi kitaba ne koku? Bence ben sabah yarım saat kitap okudum leş gibi üstüme sinmiş Kızartma kokan şey olsa ya güzel. <gülüyor> Kızartma kokusu bakacağım. <gülüyor> kokusuyla geleceğim. Ne oldu lan Shakespeare mi okudun diyeceksin. <gülüyor> Kızartma kokusu. <gülüyor> Toprağı bol olsun Shakespeare. Her gün duşunu alırmış güzelce meselesi <gülüyor> sabahları. Bir sabah bir de akşam yatmadan evvel. Kızartma kokusu ne? Twilight serisi. Kızartma kokusunu vereceksin. Ne kadar güzel. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo turası Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sana severler yarışmalarımız başlayacak demiştik. Şimdi yarışma zamanı geldi. Biliyorsunuz soğuklarla mücadele ediyoruz. Onu bunu yapıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Ee, belki bazılarımızın hayatından çıktı. Bazılarının hayatından hiçbir zaman çıkmayacak ama... bu mağazalarda falan satılan kazaklar hiç ısıtmıyor kendi ördüğüm annemin ördüğü eşimin ördüğü kazak kadar sıcak tutmuyor hiçbir şey diyenler var kim kimin ördüğü şeyleri giyiyor Hala giyiyor örgü şeyler mi merak Örgü şeyler ama şey nasıl diyeyim kendisini örülmüş hani ha. ortadan bir kazak örülmüş de kim giyersi giysin değil de böyle üstüne zaten böyle bir teknoloji var evde beş kişiyiz ben bir tane kazak örerim arkadaş ortaya koyarım beğenen giyer beğenme beğenmeyen bakarım yani bu. daha bundan kısa bir süre önce gene bu konu açılmıştı bizim evde örgü öğren olmadığından Hakikaten ben onun sıcaklığını hiçbir zaman yaşayamadım. Bana o bir... kadar dizi seyrediyorsunuz Ege. En güzel... Ben sana söyleyeyim mi? Resmen trikotaj atölyesi gibi çalışırdı sizinle. Ben dün hakikaten kendi markamı yaratırdım. 6 bölüm Breaking Bad izlerken. Tak tak tak da öğrendim. Bugün de Bay Kayacan diye bir marka düşünüyor. Bence Aziz Ege Kayacan'ın kısaltılması olan A.E.K. gibi bir şey olabilir. O da olurdu valla. Hakikaten çok güzel olurdu. İkisi be. de güzel marka bana baktınız söylüyorum. İkisi Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben İrem merhaba. İrem hanım hoş geldiniz. Örüyor musunuz bir hoş şeyler buldum. İrem hanım veya örgü bir şeyler giyiyor musunuz? Örüyorum da örgü şeyler de giyiyorum. Ya yani ben hepsini yapıyorum. <gülüyor> ne kadar güzel bir özet geçimiz o zaman. Ne var mesela şu anda üstünüzde? Yani üstünde yani, ne var yani şu anda? Şimdi konuşma yani. biraz enteresan bir noktaya defa, gider gibi geldi İrem Hanım. İlk defa bu de soru yani. soruldu yayınımızda ee, İrem Hanım. Ona şu anda üstünüzde ne var? Bu, bu soruyu değerlendirin. Eski ev sen muhabbetleri gibi oldu da şu an pijama var örgü pijama giymiyorum da e, yani. Tabii ki. <gülüyor> i̇yi <tane> güzel. <gülüyor> İrem Hanım bu saatte niye evdesiniz o zaman? Biraz açıklar mısınız? Tatil diye yani tatilim. Bir de havada çok iğrenç bir şey ya yok. Sulu kar gibi saçma bir şey ya. Havadan iğrenç bir şey yağıyor diyorsunuz. Evet. <gülüyor> Meteoroloji de böyle verse ya ben. Havadan bugün iğrenç şeyler yağacak sevgili dinleyiciler. Hepiniz süsüsünüz. Lanet Öyle fazla <saçma> ise. Şey. <gülüyor> ya ben en son boyunluk ördüm kendime. Böyle boynuna takıyorsun atkı gibi değil. Ya. Kafadan mı geçiriyorsunuz? Evet, kafadan geçiriyorsun. şey Deniyor musunuz? Hiç gördünüz mü onları? Ya baf evet, deniyor onları. Ben gördüm. Biraz da özeniyorum ben ona. Aa, ben çok... öreyim size. Valla örebilirim yani. Çok kolay zaten. Valla güzel bir şey o ya. Böyle tam boğazda duruyor değil mi o? Böyle boğazı yani sarıyor, enseyi sarıyor. Yani, çık, çıkmıyor evet. Atkı gibi anne hani sarmıyorsun. Direkt boğazlı kazan, Boğazı gibi duruyor Yeri yani. ne peki sizin ördüğünüzün yeri? Yeri derken? Oyun yani, yani, bölgesel. Yani, yani, <gülüyor> Hayır yani dokusu... kullandığınız kullandığınız ip ne tip bir ip diye soruyorsunuz. Orlon mu kullandınız yoksa yün mü? Vallahi... Şey pek bilmiyorum da Zambak serisi var. <gülüyor> Zambak serisi kullanıyor. en güzel seri. Aşkım. Tamam Zambak. bildim bildim Zambak deyince bildim tamam İrem Hanım. Ya böyle kalın çok kalın olmuyor, İnce de olmayacak, ortası kalınlıkta bir ip olacak. Bildim yani. bildim çok tamam çok güzel. gördünüz İrem Hanım? Ben bir kırmızı ördüm bir siyah, bir de krem rengi ördüm kıyafetlerime uyumlu olsun diye. Hepsi kendinize mi? Ne kadar da çıktı? Yani yani şey bir, bir dakika bir buçuk ipten çıkıyor 100 Hayır. gramlık olandan. Yani Hayır ne şey... kadar zaman zaman <gülüyor> mefhumu olarak ne kadar da çıktı? <gülüyor> yani zaman olarak bir haftada çok rahat çıkıyor boşsanız eğer. E siz biraz eliniz ağır mıymış İrem Hanım ya? ya? Bir şimdi... haftada o oturursunuz vallahi iki bölüm bizi de çıkartmanız lazım. Kaçlık şişle örüyorsunuz? 6 numara. Ama 6 yani... numarayla örüyorum ama oktal 9'la örmüyor ya ama yani. İrem, ya, İrem Hanım... de kaldırır ama. 5'i de kaldırır. Kaldırır, da. kaldırır. Evet. Hele zambak da kaldırır. İrem <gülüyor> yani, yani, ama program biraz... olmaya başladı ya. 7'yi de kaldırır diyor İrem Hanım. İrem biraz da titiz örüyor da ondan. Yani biraz şey yapar. Evet özel, evet. Ben bir kaçıyor geri dönüyorum ay diyorum. Burası söküyor söküyor tekrar değil. yapıyor. Söküyor evet. söküyor tekrar yapıyor. Evet. İran bu oyunum atan şey olması için. Peki çok teşekkürler Yemin Hanım Hanım. Altı numara Zambak serisi diye kaydettik. Çok teşekkürler. Evet. Görüşmek, <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Teşekkür ederim. İyi günler. Hoşçakalın. Telefonumuz ya. 210 30 30. Örgü bir şey giyiyor musunuz? Birilerine bir şey örüyor musunuz? Herkes şey diye bekliyordu. Bizim kitapla ilgili bir şey soracağımızı zannet. En son ne kitap okudunuz? Hayır. Hayır. Örgü yani konuşacağız bugün burada. Bu soğukta başka şey konuşamıyoruz. Hakikaten de o bir de örgüler güzel oluyor mu her zaman? Ben Aa, sana söyleyeyim şahane. biraz çirkin oluyor. Yok yani, yok şahane bana oluyor. Bana da biraz öyle geliyor. Yani, yani, örülen şeye bağlı canım Allah Allah sizin karşınızda. Ya onları birleştirdiğin öyle... zaman bir çirkin olur. Ben küçükken hep onun şeyini çektim yani. Çok, çok iyi öğrenler var. Resmen böyle fabrikasyon e, öğrenler var. Onlar çok nadir. Ben de öyle tahmin ediyorum. Yani çevremizde yoktu diye söylüyorum biraz ama. Uzun kollu bir şey örüyorlar. Kolları şeyi... birleştirdikleri yerler böyle bir... İyi yapanlar evet. kötü yapanlar şimdi örgüyü de Sizin çok iyi yapan çıkmamış. Ma Aha. mahir insanlar olduğuna eminim. Güneydin efendim. Kapattı işte. işte tamam. Çat diye yersin yüzüne. Yani şimdi insan annesini babasını seçemiyor ki Oktay'cım yani annen ne kadar yetenekliyse öyle. <gülüyor> ama ya ya kayınvalideni ama. seçebilirsin. <gülüyor> evet anneni seçemezsin ama kayınvalideni seçebilirsin. Ne Değil kadar mi? doğru bir laf. doğru bir laf. Yani evet e, öğrenler örgü bir şeyim oldu mu oldu mu diye düşünüyorum. Peki bir de şimdi annen sana bir şey ördü. Çirkinse ne diyeceksin? Hani aldığı ben çok annemin aldığı çirkin şeyleri bu çirkin ben bunu giymem dedim de Ya belli de şey o kadar saatlerce emek verdiği aynı be aslında ona da diyebilirdin çirkinsi çirkin diye. E, yani okumu, sonuçta aldığı şeye çirkin dediyse ona da bir emek sarf etmiş. aldığı şeyi emek... değiştirebiliyorsun da bazen. Ama şey günaydın efendim. Günaydın yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Bahadır ben. Bahadır, Bey. Bahadır. Ha, hoş Bahadır, Bahadır Bey. Bey. Hoş geldiniz Bahadır Bey. Bahadır Bey hoş geldiniz. Bahadır Bey bir şey son soracağım size. Ben bir şey bu aralar pek katılmıyordum. Bahadır <gülüyor> Bey imzasını attı yayına arkada çalan <gülüyor> telefonlarla. Evet. evet. <gülüyor> Bahadır Bey bu biz tavşan aldık eve de şimdi. Bunun bir de hani konu. Ya konuda işte Angora kazak yapacağız. Bunu yününün nasıl ne, ne kadar bekletelim? Şey. Bu, bu, bu benim genel sorunum ya. Ben ne zaman hani bir yere gelse veteriner deyince Ah köpeğin böyle, kedin böyle, tavşanın böyle. Bir <gülüyor> doktor olmamışsınız. Doktor olsak karnım ağrı, orasını burasını gösteren adam olacak. Binde bir şey çıktı. Bir bakmak ister misin? Valla yarışmalara e, şey bak Adal olarak katılmaya gidiyorum mesela. Yemek teyze falan katılmak istemiştim. E, hiç benim yemek yönümle falan ilgilenmediler. Yalnızca hayvanlarla ilgili soruları sordular. Beni gönderdiler ondan sonra. Onlar herhalde doğru cevap veremediniz <gülüyor> sizi seçmediklerine göre Bahadır Bey. Herhalde şöyle. Orada yalnızca asabi kişilik gösterip orada onlarla kavga edenleri ayırıyorlardı. He. Orada yani bağırsaydınız kişilik arıyorlar yarışma için. Kardeşim sizde? bana niye yemekle ilgili bir şey sormuyorsunuz diye bağırsaydınız mesela evet, sizi evet, izliyor olacaktır. Evet. Öyle Yani asabi dengesi böyle psikopat bir görüntü vermem. Ya mesela ama... tavşan yahnisi falan filan diye yemekten en sevdiğim yemek şudur falan öyle bir vahşi <gülüyor> bir şey. Aramadılar mı? Belki ararlar Bahadır Bey, Bitti Yok, mi? Arabadılar. Kapandı mı dosya? Yok. evet evet. Bitti. O, zaman bugün... ya o zaman bize yapın bir yemek şey girsin ya bugün <gülüyor> evet, ne evet. giyseme katılabilirsiniz. Herkesin yemeklerine e, dadandım çok da güzel yapıyorum doğrusu. Fairem evet. bir önerisi var. Bugün ne giyseme katılabilirsiniz yani belki hani yeni yarışmalar arıyorsanız kendinize <gülüyor> Yok yok bir de kelime oyunu diye bir yarışma var o ilgimi çekiyor Peki o zaman iyi şanslar diliyoruz size tüm yarışmalarda <gülüyor> Örgü hakkında daha önce konuşmuştuk çorap örgüsü nasıl yapılır 5 şişte falan diye hatırlıyor musunuz? Evet. evet evet o Hı -hı. garip bir şekilde programımız Derya Baykal aynı kulvarda yarıştığından habire <gülüyor> Evet örgü ilginç örgüleri arayan ilgili herkes erkekti Evet. Şimdi siz şu anda üstünüzde kendi ördüğünüz bir şey var şu mı? Şu anda üstümde yok. Ama dolabımda iki tane kendi ördüğüm kazağım var. Kazağınız var. Giyiyor musunuz çok onu? Güzel, evet. Çok güzel olduğu için vermeye kıyamıyorum. Aslında kazak biraz bana fazla sıcak geliyor. Ama onlar çok güzel olmuştu. Biri bordo, kırçıllı yün. Biri e, mavi mor çizgili bir kazak. Onları örmüştüm. Çok güzel olduğu için vermeye kıyamıyorum. Çok ördüm de. Bence bugün oldu. ne giysemesiz katıl. katılın. <gülüyor> Şaka diye söylemiştik ama e, şansınız varmış. Çok teşekkürler Bahadır. Bey. iyi yayınlar hoşçakalın. İyi günler, hoşçakalın Vallahi yani tamamen tesadüf şimdi bu konuyu seçmemiz de e, biliyorsunuz e, dünyanın en uzun atkısını ördü Didem bana biliyorsunuz o yeşil turuncu Aa, atkı değil mi? kaç 4 kilometre miydi neydi oktay öyle bir şeydi yani <gülüyor> seve seve de giyiyorum ama o sen çok, yakında, çok yakında size de bir şeyler geliyor hadi canım hem de yani öyle böyle değil günaydın efendim günaydın. kimle görüşüyoruz beyefendi Nuri Nuri Bey hoş geldiniz yayınımıza Var mı üstünüzde elişi elemeyi bir şeyler? Yani şu an yok ama akşamları genelde patik yiyorum. Aaa patik Vallahi mi? işte sizi çok seviyorum ya. <gülüyor> ben de şu patik o kadar güzel bir teknolojidir ki. Kim ördü Baban, Ömer Bey? Babaanne patiği. Babaanne patiği. Babaanne mi ördü yoksa babaanninizin patiklerine benzeyen patik mi? Yok babaanne patiği. Babaanne patiği. Evet. Ee, evet. Şimdi... Ne sıklıkla patik değiştiriyorsunuz Nuri Bey? Oradan başlayalım. Çünkü çok dayanmıyor biliyorsunuz. Yalın ayak basmanız gerekiyor patik de yani. <gülüyor> Sezonda bir tane ya. Sezonda bir tane. Bir kız sezonunda bir çift bir patiğim İçine var İçine çorap giyiyor musunuz? Yoksa... Ç Ç Ç giyiliyor. Tabii çorap giyiliyor zaten ya. Yani ben giyerim yani. Hayatım boncadır. Giymişimdir. Kasım geldiği zaman o yeni patik sezonu açıldı diye bir heyecan başlıyordu. <gülüyor> Peki ya şey abi, evde böyle şey kaydığı yerler oluyor mu patiğim ben ondan korkuyorum <gülüyor> Yok genelde bizim ev havayoldan dolayı ben halılı zemin seviyorum o yüzden evin her tarafını halı doluyor. <gülüyor> halılı se seviyor. Nedim zeminler seviyoruz konusunda konuşalım not alalım da. <gülüyor> mesela Öğrü Bey halılı zemin seviyor çok haklı. <gülüyor> mesela biz de mahalleyin hassasızızdır öyle dayanamayız yani. Ahşap mesela bir de ahşap. Onun ahşabın evet. sıcaklığı hiçbir şey değil. Yok. Ya şey bilir Küçükken böyle en büyük hayalim şeydi. Kendi evim olacak. Duvarlara bile hal sürüyeceğim. Hal yapacağım Niye falan. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz Nur Bey? Sizin bir alerjik durumunuz falan yok galiba. Pek bir rahatsınız. Bir de çünkü toz tutar. Yok ya. Bir şey, yok bir şey olmaz. Yok ya. Bir şey olmaz diyor Nur Bey. <gülüyor> <gülüyor> Duvardan duvara diye reklamlardan etkilenmiş Peki. Olayım. Patiyi de ekledik listemize. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek Görüşürüz üzere. Hoşça kalın Nuri Bey. Vay be. Ben de çok patik keskitirdim. Hatta altına şey yaptırırdım. Özel materyal. Özel materyal derken Fahe Bey. Materyalli patiklerimiz gelmiştir. <gülüyor> ya çünkü kayınca böyle şey oluyor. zamanda hemen altı gidiyordu benim. Deli de basıyorum ya. Mesela Ege'ye de olmaz. O da hep içe basıyor. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşürüz beyefendi? Ozan ben İstanbul'dan. Ozan Bey hoş geldiniz. Var mı üstünüzde örgü bir şeyler? Üzerimde yok ama annemin ördüğü çok şey var. Hadi ya giyiyor musunuz hala Ozan Bey? Giyiyorum çünkü kolay kolay bir şey bulamıyorum. Ben biraz büyük bir insanım. He. Ne kadar büyük ne bir kadar insansınız? Biz de büyük bir insanız. Evet, tarif eder misiniz? Büyüklüğünüzü gözümüzle evet. canlandırmak istiyoruz. 1.95 boyundayım 100 kiloyum. Ola yani büyük büyüksünüz. büyüksünüz. Ama Oktay'dan büyük değilsiniz öyle söyleyeyim. Ama 1.95 evet, boyla 100 kilo zaten öyle bir çok büyük bir şey de değil, değil. aslında. Ama yani yine sırrım gibi dediğimiz. Annes, ya annenin ördüğü şeyin tadı bulamıyor Olmaz olabilir yani Ozan Bey. Ne giyiyorsunuz mesela annenizin en son ördüğü ne var? mont gibi bir şey ördü böyle kalın. Mont Dayan. gibi bir şey ne demek? Mont yani. dediğiniz hırka mı? Hırka değil yani kalın böyle bayağı kalın yünden. Eee böyle baharda hiçbir şey giymeden onun içine tişört giyip çıkabiliyorum böyle ama sonbaharda yani soğuk havalarda. Vay be ha. çok güzel. Bu şey dağcı kıyafeti gibi fermuarlı bir şey mi? Fermuarlı evet önden fermuarlı boğazlı kapalı. Yani oh. sipariş üstüne kapalı. mi peki? Sipariş üzerine evet ne istersem onu dikiyor. Yani istediğiniz renk, istediğiniz şey falan filan model her şey her şey yapabiliyor çok iyi yani o sonunda şanslı işte insan dedik ya annesini babasını seçemiyor diye talihli insan şans bu işler şanslı. yani Aynen. peki şimdi da soralım hiç üstünüzde görüp de bunu nereden aldın ozan diyen oldu mu oldu çok oldu hatta yani çok güzelmiş nereden aldın diyen çok oldu cevabı yani... yapıştırdınız siz ben. peki öyle marka falan uydurdunuz mu yani şimdi ben marka vermeyeyim de yok ee... marka falan uydurmadım direkt annem örüyor diyorum o ne kadar bir şey gitti buna diyorlar itlik ben de altı yumak falan diyorum genelde. Bayağı siz ne tip sohbetlere sonra. katılıyorsunuz? Ah kurban olurum Ozan Bey. Altı yumak gitti. Ve inanılır <gülüyor> yetmedi iki çile daha aldık. Sırım gibi adamın soktukları sohbete bak. Kardeşim ben 1.95 boyundayım. de başka şeyler konuşun diyemiyorsunuz tabii ki kibarlıktan. varlıktan öyle şeyler denmiyor tabii. Malzemeyi siz mi alıyorsunuz peki Ozan Bey? Yok annem seçiyor onu. Şimdi Ankara'da okumuştum ben öğrenciyken. O zaman %40 yünlülerden alıyordu böyle %40, %50. Ahanam ya Ozan Bey bütün şeyi ayarları bozulmuş yani. ayrıntıyı da biliyor yani. Annem %40 almıyor, %60 al bir dahaki sefere falan diye öyle talepler de oluyormuş çünkü. Bıcak diye öyle örüyordu. Şimdi İstanbul'dayken daha hafif böyle daha ipimsi şeylerden örüyor sanırım. İpli, i̇pliğimsi veya epriğimsi. Evet. <gülüyor> teşekkür, teşekkür ediyoruz Hızlı Ozan Bey. Bey. Güle güle Güzel giyin ediyorum. vallahi kıskandık şu anlı konuşurken bile. Iyi yayınlar, Sağ İyi yayınlar. Güle güle, güle, güle güle. Koca adam ya vallahi konuştuğumuz biz koca adamlar vallahi şimdi dördümüzü bir araya getirsen 400 kilo tipi, tipi bir şey çıkarız. Yemin ediyorum. Ve konuştuğumuz konu <gülüyor> iplik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇plik abüde iyi diyorlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Radyo Tıbrıs'ın Modern Sabahlar devam ediyor sevgili severler Yarışmamız da devam ediyor. En son kesim size bir şey ördü. Örgü bir şeyler giyiyor musunuz? Birilerine bir şey örüyor musunuz diye soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Hediyelerimiz dinleyicilerimizden Ayça Kumlucan'ın kitabı Deney ve Apronjet'ten USB flash bellekler. Bunlar sizleri bekliyor. Heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Ee, bu heyecanı sizle paylaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bu bizle. arada bir bize örgü değil de Apronjet'ten -A bize bir sürpriz var biliyorsunuz. Biliyor <gülüyor> musunuz? Bilmiyor musunuz? <gülüyor> ne var? Sen topriklerisin ya sanırım ee, belki. Mont gönderiyorlar bize mont. Sıcak sıcak yayın yapalım diye. Aa, ciddi mi? Evet. Örgü mü? Tamam o, ya, tamam bütün Apronjet'in sahibi örmüş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyorsun efendim? Tuğba Hanım, Hanım neredesiniz? Bu sesler ne? Neler oluyor kuzum? Ya otobüsteyim kusura bakmayın. Hangi otobüstesiniz Tuğba Hanım? Şu an 417 417. 417. Nereden nereye gidiyor? 5 evlerden yani daha doğrusu Keçiören'den Otlu'ya gidiyor. Çok yaklaştım Otlu'ya. Keçiören'den Otlu'ya mı? Keçiören'den Otlu'ya bir sevgi ya, yolculuğu diye geçer. Evet. bayağı uzun bir yolculuk da ben 5 evlerde Ha bindiniz. Hadi bakalım. Evet. İyi yolculuklar. Hayırlısı olsun. Her şeyin hayırlısı tabii ki. <Gülüyor> örgü için aramıştım. Buyurun, Buyurun Tahmin ediyoruz efendim. <gülüyor> ya ben biraz zayıf bir insan olduğum için çok üşüyorum. O yüzden hani kesinlikle örgüsüz yaşayamayan bir Ya yani. biz de hiç e, zayıf insanlar değiliz ama biz de çok üşüyoruz. Hiç öyle kendinize kabahat bulmayın da tamamen e, havanın e, şeyi. Bir de tabii hani Samsun'luyum aslında. 900 yıldır Ankara'da olsam da alışamadım yani. Peki O bir, alışılacak bir... bir şey değil zaten. Ne örüyor? Kendinize mi örüyorsunuz? Annenize mi örgütlüyorsunuz? Eş dosttan... Kendimi örmüyorum da annem anneannem sağ olsun yeterince örüyorlar. Aslında. Sipariş üstüne mi anne bana kırmızı bir şey lazım bu sene falan filan gibi mi oluyor yoksa... Evet o tarz şeyler oluyor genelde. İşte yeşil istiyorum, kırmızı istiyorum falan. Anneannem daha çok böyle patik serlik olayına falan bakıyor. Ben yün çorap diyecektim patik dendi ama benim anne hani normal bildiğiniz çorap gibi yün çorabım var böyle. Çekil siyiyoruz böyle. Hmm, Koku yapıyor şey. mu ondan hanımefendi? Yok koku yapmıyor. Zaten yıkıyorum hani normal. <gülüyor> tabii mantıklı. Ben de yıkıyorum da benimkiler hep koku yapıyor. <gülüyor> da. Biraz daha sık falan. Biraz daha sık. Biraz daha. Sık sık ya değiştirin tabii, diyoruz uzman. Evet bir ayaklarımızı kontrol etmek lazım. Doğru. Hatta ben onu ayakkabımın içine falan giydiğimde ya süper oluyor. E peki böyle mi? Aa evet Ama ayakkabı. Ama patik ayakkabının içine giyilir mi ya? Ya işte ayakkabı birazcık eskiyip genişleyince o... Pati'ye erişiyorsunuz. Pati'ye yer kalıyor. Peki, <gülüyor> evet, Çizmenin içine falan giyiyorsunuz. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz efendim. Pati'yi, çorabı da ekledik listemize. Bir şey söylemek istiyorum. Buyur efendim. Şey, ya ben şarkılarınıza bayılıyorum da onları daha sık çalsanız. Tamam öyle yapalım. Hangi şarkılarımıza ya. bayılıyorsunuz? İsterseniz bizim internet sistemimizden indirip... Siz de istediğiniz sıklıkta da dinleyebilirsiniz bu arada. Tamam, onu da normal ben onu soracaktım zaten. Süper. Tamam, hemen bakıyorum o zaman. Tamam, şimdi. çok teşekkür ederim efendim. İyi günler. tekrar. Uzun bir yolculuğu var. Uzun çok bir yolculuğu tabii yani. Olsun sıcacık gidecek valla. Vallahi bile ayaklarında şey örme çorapları inan beraber. Patikleri ile beraber. Patikli, beraber. <gülüyor> Patikli kız diye geçer zaten. Bazı ölü şeylerin de çok çirkin olduğundan kimse bahsetmiyor. Ne mesela? Yani Beynik. dinleyicilerimiz hep annelerini böyle öve öve tabii ki insan annesini övmek için. Diye Ama sonuçta insan annesini babasını seçemiyor İgil'ciğim o da bir gerçek. <gülüyor> ya bir saatlerdir bir San Francisco sokakları bekliyorum gelmiyor. <gülüyor> Günaydın efendim. Hello. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Zeynep ben çok şükür. Çok şükür, çok şükür Zeynep Hanım. Anladım, şükür ne? kavuşturana diyoruz. Koş mu Koştunuz mu? Koşmuş gibi geliyor sesiniz. Koşmadım ben. şey. Santraldeki sorunlarla bile döne döne koşmuş kadar oldum yani. Ama canınız sağ olsun. Canınızı sıkan santralse boş verin gitsiniz. Zeynep Hanım neredesiniz siz? E, i̇ş yerimde. İstanbul'dan arıyorum. Ben ne iş, iş yapıyorsunuz? Dolayı, mimarım. Mimarsınız. Mimarsınız Aynen şey. kadar güzel. Peki var mı üstünüzde örgü bir şey? Annem dün akşam örneği bitirdi. Ve ben bugün giyip geldiğimde bu sebepleri aramak istedim. Ay ne kadar güzel. Tam da tesadüf Sadece. denk geldi. Kış bitmiş daha yeni örüyor ama hanımefendi. Anneniz de biraz vefasız mı çıktı? Zeynep Hanım. Yok ya. Kaçıncı örgü bu? Sizin kardeşiniz var mı? Yok benim kardeşim. Yok Tek... hepsi bana. Ee, Sırsız örüyor. Abilerim var onlar biraz... Aşk, karçak aşkları için onlara örgü yok. Abilerinizi kardeşten saymıyorsunuz. Evet, <gülüyor> onlar İstanbullularda adet öyleydi. Erkek çocuklarını çocuktan saymazlar. Aa, Zeynep Hanım ne ördü anneniz dün bitirdi en son? Gerçekten bir oldu. Ben birkaç gün önce bir kazak almıştım. Hı hı. Ee, ama ben böyle her gün yiyemiyorum. O da e, hoşuma gitti. Aldım hani denemeden. Doluyor ee, mu yani? Bir giydim. Eyvah ben her tarafım evet acayip. İnanını A çıkarmam birileri Alerjik oldu mi oldu. Alerjik oldu. Annem de ''Aa seni zilme ben sonra aynısını öreceğim.'' diyerek... Seniz... Oldu mu aynısı peki? Esas mesele <gülüyor> o. Oldu yani. Yani olmamış yani anlaşıldı olmamış. Annesini de üzmek istemiyor Zeynep'in. Çok güzel oldu. Daha güzel oldu. <gülüyor> daha güzel oldu. peki inandırıcı gelmiyor sesiniz ama olsun eminiz ki daha güzel olmuşsun ama bir sonraki denemesinde daha başarılı <gülüyor> olacaktır anneniz. Kaza evet. ne yaptınız? Geri mi verdiniz? Efendim kaza, kaza... geri verdim. Tabii. Ne diye verdiniz? Bu beni dalıyor diye mi verdiniz? Çünkü İyi. tüketici haklarında öyle bir, bir konu var mı? açıklama yapmadım yani. Bunu evet. alın dedim. Tüketici hakkı olarak herhangi bir açıklama yapmadan <gülüyor> iade etmen lazım. Evet. Ama. Sırtınızı Dal açsaydınız ya onda... böyle. Sırtınızı Bu hale geldi. Bu kazak beni bu hale getirdi diye. Sen bunu bir giysene diye. Peki çok teşekkürler Zeynep Hanım. Kolay, Kolay gelsin size. Ee, hoşçakalın. Güle güle, güle giyin kazanızı. İşte. Ne kadar vefalısın gecim Ne kadar güzel konuşuyorsun. Güle güle giyin kazağınızı. Üstünüzde paralansın. Ne kadar hoş şeyler bunlar. Abi, <gülüyor> Geleneklerimize, abi. göreneklerimize sahip çıkıyorsun. Denkeli Cemal size böyle bir işletmecilik yapıyorum Hafta sonu hep onu çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> masa masa dolaşım fıkra anlatacağım dedim. Bürgen'in yazık en kara iki günüydü herhalde cuma. Cuma gecesinden itibaren tek masaydı çünkü değil mi Bürgen? Tek masaydı. <gülüyor> evet, o yüzden kara iki gün. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Derin ben. Derin Hanım hoş geldiniz. Ben Eğer yapayım. sesinizdeki buğulu havayı da dağıtırsanız bu sabah en evet. net telefon bağlantımız olacak. İnşallah telefonun birazcık buğulu. Telefondan <gülüyor> mı kaynaklanıyor? Evet. Yok bir hıh yapın Telefonu. Derin Hanım. Efendim? Bir hıh yapın. Ne yapayım? Şöyle hıh yapın. Valla çok güzelmiş telefonunuz. Süper oldu. <gülüyor> Derin Hanım neredesiniz Telefonu. şu anda? Evimdeyim. Evinizdesiniz. Çıkmayacak mısınız yok mu niyet? Valla belki bir çıkabilirim evet yürüyüşe. Ne ekmek almaya mı? Ee, köpek gezdirmeye. Aa ne güzel ne cins köpeğiniz? Kırma sokak köpeği. Aa sokakta mı buldunuz peki sokak köpeğini? Evet yani sokakta diyebilirim. Böyle içler acısı bir haldeyken aldınız onu evinize. Evet birazcık içler acısıydı. Kaç yıldır berabersiniz? 3 yıldır kendisi havlıyor. Adı ne bu arada? Reyhan. Reyhan, Reyhan. Evet, Dağda bulunduğu için adı Reyhan Dağlar kızı dağlar Reyhan Bir, kızı bir dişi evet, olduğunu dağlar. tahmin ediyoruz ee, Reyhan Köpen <gülüyor> efendim? Reyhan Köpen dişi olduğunu tahmin ediyoruz evet, evet, Erkekmiş evet. de tam Reyhan gibi kokuyormuş o yüzden <gülüyor> <ismini Evet. vermişler. gülüyor> evet. Buyurun efendim ee, örüyor musunuz bir şeyler? Hatta köpeğinizi örüyor musunuz? Onu merak ediyorum. çünkü de bazen... örmüyorum. Düşünüyorum aslında ama üşüyüp üşümediğini çok anlayamıyoruz. Pek üşümüyor sanıyorum. <gülüyor> <Yani korku kalsın. gülüyor> Doğru kız da haklı yani. Üşüyüp üşümediğin nereden anlayacağım? Yani evet. Köpeğin dili yok lan işte. Yani. Evet, yani... Nezlesi falan var mı köpeklerin? Burun akıntısı, burun akıntısı oluyor Vallahi mu? oluyor. Bazen öksürükleri falan oluyor. Bizimkinde yok neyse ki. O zaman üşümüyor demektir. Evet, üşümüyor Peki yani. sizde var mı örgü bir şeyler? Evet, ben örüyorum. Bir de ben eskiden, yani eski anneannemin ördüğü kıyafetleri kullanıyorum annemlerle, dedemle. iyi ördüyse demek ki. Evet, çok eski kıyafetlerim var. Ne mesela en eski? Örü, örülmüş şey? Örük. Ee, yani yılanı mı, tipini mi soruyorsunuz? Tipini soruyor. <gülüyor> Yılını ve tipini Hırkalı beraber alabilir miyiz? İkisini mi? Ne var efendim? Hırkalar, yelekler. Hırkalar, yelekler, döpiyesler diyorsunuz. Neler neler? Evet, şekil, şekil. Peki şey soralım, yani e, bunlardan artık örülemiyor. Böyle bunu örebilen kişi kalmadı falan denilen metotlar var mı örgüde? Yoksa hala aynı şekilde mi örülüyor? Valla benim bildiğim bazı mesela böyle tek şiş örülen... Ee, böyle Tek şiş mi? Ile bazı Tunus Tek şişle örülen. bir şey nasıl örebilirsiniz yahu? Ucu Kendisi şiş, ucu Kendisi şiş, ucu tı. Evet. Bilmece evet, evet. gibi bir bilmece şey gibi bu. Şey. Limon evet, evet, mu? Bilmece gibi çok eğlenceli. <gülüyor> Limon mu dendi? Yok bu içi dolu turşucuktu. Bilemedik. Evet, Peki efendim. Evet. Çok teşekkür ediyorum size Sağ olun. Hoşçakalın. Köpeği gezdirin Dev Reyhan Köpeği. İnşallah değil artık köpeği gezdirmeyi de her gün inşallah diye köpek mi gezdirilir? O bir Artık standarda bağlamak lazım yani en nihayetinde. Evet son şarkımızı çalmadan önce talihli isimlerimizi açıklayalım. İlk önce Deney adlı kitabı kazanan dinleyicimiz için O Piti Piti Karamel sistemini çalıştıralım ve ilk ismi alalım. Nuri Bey. Nuri Bey kazandı. Nuri Bey kazandı. Ee, Nuri Bey ne Babaanne kazan? Patiği Babaanne, Babaanne patiği Babaanne Nuri Bey bu sıcaklarda patiklerini giyer, kitabını ımıl ımıl okur. <gülüyor> ne kadar güzel. <gülüyor> Okudukça da bizi hatırlasın. Dalayan kazak giyerek mağdur olan Zeynep Hanım'a da e, Apron Havacılığı'nın jingosunu verelim mi? Verelim. Evet, apron Havacılık'tan bir flashback kazandı. Tebrik ediyoruz kendisini de. Yarın sabah da havalarda uçuruyoruz dinleyicilerimizi. Onu da bir kez daha hatırlatalım. Ve güzel bir şarkıyla da veda da edelim. Dabiro Tüde günün en hit dakikaları. günün en hit dakikaları. En taze 5 single. Müzik ve eğlence dünyasından son gelişmeler. Günün en hiç 5 şarkısının geri sayımı. Hit 5. 5'i bir yerde, hafta içi her akşam 5'te Radyo Oktü'de. 5'i bir yerde. Modern Sabahlar sona erdi.